Dolapta daha güzel bir şey vardı ama Açık mor zemin üstüne kahverengi Sırma filigranla elbisedim. <gülüyor> Biliyorum o size gerçekten Daha çok yakışırdı Yazık ki yelpazem yok N Nasıl yelpaze Masbayağı yelpaze Bu elbiseyle iyi gider. Beni <gülüyor> küçüktüğümde hep teyzeme benzetirlerdi Onun eski zaman işi güzel bir yelpazesi vardı Bana teyzemin elbiselerini giydirirler Onun gibi konuşmamı isterlerdi Hiç akıl alacak iş mi her beğendiği şeyi sırtına geçirmek uyudu onun mu? Garip. Karınız benim boyumda olmalı. İnşallah elbisesini giydiğim için darılmaz. Aynaya baktıkça. Başlayayım. Bu aynaya nasıl dayanıyorsunuz? Çok çirkin.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 Soluklarımız birbirimizi yakıyordu. Bu yakınlaşma deminki gibi değil. Başka bir şey bu. Gidin açın. E amar. Konuşun açın. Ah, oh, senindin Ayşarım. Şensemi şuraya koyayım da. Göm derindi sanki mübarek. Ya ya. şeyi dönerken sanaldan boğulacaktım. Geç geç kurulan biraz. Sizi ihmal ettim beyefendi.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 Ama o genç kadının anısı Gizliden gizliye arkadaşlık ediyordu bana Onu beklemiyordum Gelmeyeceğine emindim O geçici bir yaz yağmuru Bir aydınlık fırtınasıydı Ayşe hanım Buyurun beyefendi Sabah gazeteleri geldim. Şimdi geldi buyurun Bu ne? Ne oldu efendim?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 Deniz buz gibi Ayaklarım dondu Bir tane atlamaya neden bu kadar çekimler oldum bilmem Aa. Geliyorum Ayşe Hanım geliyorum Gene anahtarını almayı unuttun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 Evli olduğunuzu biliyorum ama gene de nasıl bu kadar sorumsuz ve rahatça bencil olabiliyorum aklınıza almıyor. Bunu düşünmek istemiyorum. Denize girelim mi? Aa iyi olur. Ne güzel yüzüyorsunuz. Söyledim benim asıl özumsuydum. Sakın fazla açılmayın. Ay! Ne oldu? Durun durun kıpırdamayın geliyorum. Ne oldu? Kırak mıdır da ayağınızı? Bir dakika. Bir dakika tutun. Ödümü patlattınız. Yok hiçten mi korku canım? Ayağıma galiba başıboş bir yosun takıldı. Çok korkak olmuşum. Onu hatırladınız değil mi? Neyi? E, kocanızın yaptığı şeyi. Canım o şakaydı dedim ya size. Yalan söylemiştik. Hadi çıkalım artık. Bu kadına...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 daha erken Şöyle sahil boyunca yürüyelim biraz Yoruluncaya kadar <gülüyor> Yine <gülüyor> çocuklaştım değil mi? Olsun olsun yakışıyor Yorulunca bir yere otururuz Elbette bizi götürecek bir şey buluruz <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum Bir taksiye atlayıp Paşa Bahçe'ye gidelim Ya da Beykoz'a Beykoz çayırı ne güzeldir şimdi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 Yaz Yağmur'a oyunumuzu dinlediniz.